20. yüzyıl şiirinin en önemli adlarından Şilili şair ve diplomat Pablo Neruda'nın asıl adı Ricardo Neftali Reis Bosalto'dur. Çekoslovakyalı şair Jan Neruda'ya olan hayranlığından dolayı Pablo Neruda takma adını kullanan şair 12 Temmuz 1904'te doğdu. Babası demir yolunda çalışıyordu, annesi öğretmendi. İlk ve orta öğrenimini yaptığı Temuka'da şair Gabriel Mistralet tanıştı. Bu gece en hüzünlü şiirleri yazabilirim. Şöyle diyebilirim. Gece yıldızlardaydı ve yıldızlar maviydi. Uzaklarda üşürler. Gökte gece elinin söylediği türküler. Bu gece en hüzünlü şiirleri yazabilirim. Hem sevdim, hem sevildim. Ya da o oh böyle söyler. Bu gece gibi miydi kucağıma aldığım? Öptüm onu. Öptüm de üstümde sonsuz gökler. Hem sevdim hem sevildim Ya da ben böyle derim Sevmeden durulmayan iri, durgun bakışlı gözler Bu gece en hüzünlü Şiirleri yazabilirim Duymak yitirdiğimi Ah daha neler neler Geceyi duymak Onsuz daha ulu geceyi Çimenlere düşen çiğ yazdığım Bu dizeler Sevgim onu alıkoymaya yetmediyse Ne çıkar Ve o benimle değil Yıldızlıdır geceler Yürek zor katlanıyor onu yitirmeleri Uzaklarda birinin söylediği türküler Bakışlarım kovalar onu Telim her yerde Bakışlar sanki ona bana getirecekler Böyle gecelerdeydi Ağaçlar beyaz olur Artık ne ben öyleyim Ne de eski geceler Sesim arar rüzgarı ona ulaşmak için Şimdi sevmiyorum ya Eskiden de sevmeler. Şimdi kim bilir kimin benim olduğu gibi. Sesi, aydınlık teni, sonsuz uzayan gözler. Sevmiyorum doğrudur. Yürek bu. Hala sever. Sevmek kısa sürdüyse unutmak uzun sürer. Bu gece gibi miydi? Kollarımı almıştım. Yüreğimde bir burgu. Ah onu yitirmeler. Budur bana verdiği acıların en sonu. Sondur bu onun için yazacağım dizeler. Egemenliğinde bir ürperme oldu, içindeki olgunluğu hissetti ama umutsuz barışı bir hüzündü. O askarı düşündü. Yabancılar buradan mı geçecekler? Her şey bir bilmece. Her şey bıçaktı. Her şey sessizlikti. Yalnız kızıl çizgi canlı çırpınıyordu. Ölen dilsiz krallığın sarı bağırlarını yutan o zaman Val vardı ölümle girdi. Senin adın Huan bundan böyle dedi. Tam hazırlandığı sırada odun yağını ağır başlılıkla cevap verdi. Huan. Öyleyse benim ölüm adım olacak Huan. Artık ölümün ne anlama geldiğini hesaba katmayarak boynuna ip geçirdiler. Bir çelik kanca. Peru'nun ruhuna girdi.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 gibi bir varmışım bir yokmuşum bir varmışım bir yokmuşum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 Susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Uyum böyle, aynı yerde hiç kalmamışım bir varmışım. Pablo Neruda 14 yaşındayken La Manan gazetesinin sanat bölümünü yönetmeye başladı. 1917-20 yılları arasında ise ilk şiirlerini yazdı. 1925'te Santiago'ya gelerek mimarlık ve Fransızca öğrenimine başladı. Üniversite yıllarında Öğrenci Birliği'nin açtığı şiir yarışmasında Bayram Şarkısı adlı şiiriyle birinci oldu. 1923'te Alaca Karanlığı yayımladı. Güerçili ülkesindeyim bilinmez kahramanlarla, gezegenin sert kabuğunda, ince ve bereketli karı, küreyen ve kazanlarla. Onların toprak ellerini övünçle sıktım. Bana bak dediler kardeş. Hamburston'da, Napoşa'da, Ricaventura'da, Palomo'da ve Pande Azucar'da, Piojilo'da nasıl yaşıyoruz bak. Bana günlük yiyeceklerini, toprak damlarını, güneşi, tozu, sinekleri ve büyük yalnızlığı gösterdiler. Ellerinin ayaları kürek saplarıyla parçalanmış, kirizmacıları gördüm ormanda. Madenin dibinden, cehennemden gelen bir ses duydum. Üzerimde tozla, terle, kanla yoğrulmuş bir yaratıktı bu. Ve bana diyordu ki bu yüz, gittiğin her yerde bu işkencelerden söz et bu cehennemde yaşayan kardeşinden öteki kardeşine ilet. Öylece. Müzik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 Yalnızlığım, tek bilebildiğim sen benim, vazgeçilmezimsin. Pablo Neruda 1924'te yayınlanan 20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir şarkıyla ünlendi. 1925'te Sonsuz İnsan Girişimi adlı şiir kitabının ardından 1926'da Halkalar adlı yapıtı yayınlandı. 1927-45 yılları arasında Birmania, Kolomba, Batavia, Buenos Aires, Barcelona ve Madrid'de konsolosluk yaptı. Tanıştığı Lorca ve Alberti ile yakın dostluk kurdu. Daha sonra kral yorgun ellerini kaldırdı. Ve haydutların yüzleri üstünden dokundu duvarlara Kırmızı çizgi çektiler buraya Altın ve gümüşle doldurmak gerekiyordu üç odayı Kanlarının çizgisine dek doldurmak gerekiyordu Altının çarkı geceler boyu döndü Ve şehitler çarkı hiç durmamacasına Toprağı pençelediler Köpük ve sevgi mücevherlerini ipliğe geçirdiler Nişanlının bileziklerini kopardılar Tanrılarını bıraktılar Çiftçi eski antika paralarını teslim etti Balıkçı altın damlasını Demir parmaklıklarda bir yankı titredi Ve yüceliklerde cevap verirken mesaj ve ses Altının çarkı dönmeye devam ediyordu O zaman kaplanlar toplandılar Kan ve gözyaşını paylaştırdılar Atoalpa biraz kederliydi ve antların sarp yönünde bekliyordu Kapılar açılmadılar Akbabalar her şeyi bölüştüler, mücevherlerin en son kertesine dek dinsel firuzeleri ve kana bulanmış ve gümüş dokunmuş elbiseler ve haydutların tırnakları her şeyi ölçüyordu. Ve keşişin gülüşleri arasında haydutlar arasında kral onu kederle dinliyordu. Yüreği bir vazo gibiydi. Kininin acı özü gibi bir sancıyla dop dolu cephelerini düşündü Kuzkonun yücesinde kendi çağında prenseslerini benim Bardağın sürahinin önümüzdesin rengin uçmuş bu eski sevdiğim. bizdesin rengin uçmuş bu eski sevdim nost geçmiş tatmasız ayrılık madem ki bardağımız kırık madem ki sürahimiz boş bir gün ikimizden birimiz içmek için doldurmak için burada. arada Biliriz, burada olmayabiliriz bir gün ikimizden birimiz içmek için doldurmak için burada olmayabiliriz burada olmayabiliriz Edin. Madem ömrümüz hoş Geçmiş tatmamışız ayrılık Madem bardağımız kırık Madem neden sürahimiz boş Bir gün ikimizden birimiz İçmek için, doldurmak için Burada olmaya Burada olmaya Bir gün kimin ezdi içmek için, yol için. Burada olmaya Burada olmaya Pablo Neruda 1936'da İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçiler safında yer aldı. 1937'de İspanya Yürekler'de yayımlandı. 1943'te Şili'ye döndü, 45'te senatör seçildi. 1948'de Şili Komünist Partisi'nin yasa dışı ilan edilmesi üzerine Şili'den ayrılmak zorunda kaldı. 1952'ye kadar Meksika, İtalya, SSCB gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşadı. Bu arada üçüncü konukluk... Evrensel şarkı, Kaptan'ın Dizeleri adlı kitapları yayımlandı. Gök araçları gidip gelecek yıldızlar arasında. O canım ayı çalmak ve eczanelerimizi kurmak için oraya çıkacaklar habire. Biz de bu şarap dolu bağ bozumu gününde yaşamaya başlayacağız. Evde şu yarımada denizinde Şili'de kirazlar ırgalanıyor. Güzelim kızlar türkü söylerken su pırıl pırıl gitaranın içinde. Güneş ışıl ışıl taşıyor buğdaya mucizesini. İlk şarap kırmızı kırmızı, körpe bir bebek gibi sımsıcak. İkincisi gürbüz mü gürbüz, sanırsın Şehlevent avaz. Üçüncüsü sap sarı yakut, yangından ve gelincikten. Evimde deniz ve toprağım var. Karımın gözleri bir dev, rengi yabani fındık ve gece bastırınca deniz beyazlar giyiniyor ve yeşil ve sonra köpükler içindeki ay okyanusla nişanlandım düşünde. O halde niye terk edelim gezegenimizi? Söyleme, bir şey söyleme artık Sus, söyleme, her şey gereksiz artık Bana düşen dönüp de gitme Sonunda elimde kal Yeter, yeter söyleme, söyleme artık Kelimeler kanatır yarayı Gözlerin an Mutlu aşk yoktur siz söyleme söyleme artık kelimeler kanatır yarayı gözlerinan anlatıyor mutlu aşk yok. Söyleme, her şey ortada artık. Şileli Büyük Dünya Ozanı ünvanıyla anılan Pablo Neruda'ya 1952'de Dünya Barış Ödülü, 1953'te Stalin Ödülü verildi. 1968'de Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi onursal üyeliğine seçildi. 1969'da Şili Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterildi ama Alende lehine adaylıktan çekildi. 1971'de Paris Büyükelçiliği'ne atandı. Bu görevdeyken 1971 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1973 askeri darbesinin ardından Santiago'da evi basılan Neruda'nın 24 Eylül 1973'te ise öldüğü açıklandı. Nerelerdeydin diye sorarsan hep eskisi gibi diyeceğim. Toprağı örten taşlardan söz edeceğim. Sürdükçe kendini harcayan ırmaktan. Ben yalnız kuşların yitirdiklerini bilirim. Gerilerde kalan denizi bilirim. Bir de ağlayan ablamı. Neden ayradlarla anılıyor ülkeler? Neden günler yeni günleri izliyor? Neden koyu bir gece birikiyor ağızda? Neden ölüler? Nereden geliyorsun diye sorarsan bölük bölçük kelimelerle konuşmak zorundayım. Ağzı zehir gibi yakan araçlarla, çoğu çürümeye yüz tutmuş hayvanlarla ve avutamadığım yüreğimle. Andaç değil yanımızda götürdüklerimiz. Unutuşta uyuklayan sarımsı kumru değil. Yaşlarla kaplı yüzler, boğazımıza yapışan eller ve yapraklardan sıyrılan şey... Aşılmış bir günün karanlığı, acıyı kanımızda tatmış bir günün. İşte menekşeler, işte kırlangıçlar, bize sevinç veren ne varsa geçici ve küçük duyarlıkların yan yana göründüğü süslü kartpostallarda. Ama bu sınırın ötesine geçmeliyim, dişlemeliyim sessizliğin çevresindeki kabuğu. Ne karşılık vereceğimi bilemem. Öyle çok ki ölüler ve öyle çok ki al güneşle yarılmış endekler. Ve öyle çok ki gemilere vuran miferler Ve öyle çok ki öpüşlerle kilitli eller Ve öyle çok ki unutmak istediklerim Sizin olunuz mal inandım Sizin umurunuz mal İnandım. Tanrınız büyük, amen. Şiriniz adam şir. Dumanı da Dumanı da Dumanı da Dumanı acaba Bütün ağaçlarla uyuşmuşum Kalabalık ha olmuş ha olmamış Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum Sokaklar şöyleymiş Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş Ama sizin adını